Hani şu memlekete girin, orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, kapısından eğilerek tevazu ile girin ve hatta ya Rabbi bizi affet deyin ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenleri ise daha da fazlasını vereceğiz demiştik.